Cabir bin Abdullah şöyle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hutbede şöyle dediğini haber veriyor. Amma ba'd fe inne hayrel hadisi kitabullah ve hayrel hadiyi hadiyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle كل bid'a ve dalâle kulle bid'atin ve bin nar vesselam bunu ifade ediyor ey her bid'at dalalettir her dalalette ateştedir buyuruyor aleyhissalatü vesselam irbat bin seriye radıyallahu şöyle diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam kalpleri ürperten gözleri yaşartan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 İrbat radıyallahu anh. Bunu söyleyince Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. "Ovsiye ekum bi takvallahi azza ve cel ve's-sem'u ve't-ta'a. Ve ente amir aleikum abdun fe'innehü men ya'şü minkum fesara yahtilafen kesîra. Fe'aleykum bi sünneti" ve sünnet-ül hulafâ-i el mehdiîn min ba'dı addu 'aleyhâ bin nawâjis ve iyyâkum ve muhdesâtü'l umûr fe inna kulla bid'atin dalâlah Alihi sattu's selam şöyle buyurdu Sizlere Allah'tan korkmanızı ey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 kayıtlıdır dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu veda eden bir kimsenin hitabeti gibi hitap ettiği bu hutbesinde ey İrbat Radiyallahu Anh'ın haber verdiğine göre kalpleri hüzünlendiren gözleri yaşartan bir hutbe irad ediyor Aleyhisselatü Vesselam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 onun hudutlarını aşmaktan sakınmayla ilgili ayetleri nasıl da sıralıyor. Aynı onun gibi Ayeset vassalem buyuruyor ki, Ayeset vassalem buyuruyor ki, "Aussi akun bi takwullahi azza wa jalla wa samm wa ta'at, wa inta amar alaykum abdum fa innahu man yash min kum fasariy axtila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 Benden sonra yaşayacak olanlar birçok ihtilaf görecektir. Ve bu ihtilaf anında ne yapılacağını da Aişe Vesselam haber veriyor. Bu durumda ve aleyküm bi sünneti. Ey Aişe Vesselam diyor ki benim sünnetime sımsıkı sarılınız. Ve sünnet-i hulefa raşidin ve ve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 ihtilaf halinde Aysel ve e, icabet edilecek mercinin sımsıkı bağlanılacak olan yolun sünneti ve raşit halifelerinin yolu olduğunu Aysel ve haber veriyor. Ve daha sonra Aysel ve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 kulle, kulle ey kullu bid'atindalaleh yani hepsi sapıklıktır diye ve Vesselam haber veriyor. Cabir bin Abdullah şöyle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara konuşma yapardı. Layık olduğu biçimde Allah'a hamd eder senada bulunurdu. Sonra da Şöyle derdi. Men yehdihi Allahu fala mudilleh ve men yudlil fala hadiyale. Allah kime hidayet ettiyse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırdıysa ona hidayet edecek yoktur. Fe inna astaqal kelamullah. Sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Ve hayral hadi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 her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir buyuruyor. Allah Resulü ve Vesselam hadis Müslim'de ve Nesa'ide kayıtlı. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayete göre Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. Her amelde bir arzu ve canlılık dönemi vardır. Her arzu ve canlılık döneminin de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 ma leyse minuhu fehuva rad Buhari ve Müslim'de geçen bir hadis muttafakun aleyh bir hadistir. Kim her kim bizim bu işimizde kendi, içinde kendisinden olmayan bir şeyi ihdas ederse bu şey merduttur. Kim bir şey ihdas ederse ve bizim onun üzerinde emrimiz yoksa bu ihdas ettiği şey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 merduttur. Buna dikkat etmek gerekir. Yani şu an deminden beri okuduğumuz hadislerin etrafında döneceğiz. İnşallah bunları açıklamaya gayret göstereceğiz. İrbad bin, Sar İrbad bin Sariye ve Cabir bin Abdullah radıyallahu anhüme hadislerinde varid olan her bid'at sapıklıktır lafzında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 Bu umumluktur. Yani bu kullu ifadesi umumluktur. Hiçbir şeyi istisna yapmaz. Dolayısıyla biz bu kullu ifadesinden bütün bid'atlerin sapıklık olduğu ve seyyiye olduğunu anlamaktayız. Dolayısıyla bunun içerisinde güzel olan asla yoktur diyor i̇mam Şatibi Şatibi Feteva, Fetevaş Şatibi isimli eserinin sayfa 180'de ve 181'de.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 ifade etmiştik. Abdullah ibn Amr ve Ayşe radıyallahu anhuma hadisleri ise yani az önce geçen men ahdatha fi amrina hada ma leysa minhu fehuve redd ummu Ayşe'nin hadisi ya da men amile amelen ma leysa alayhi amruna fehuve redd ya da Abdullah ibn Amr'ın haber verdiği kulle bidatin dalala, ve kulle dalalatin fi'n-nar hadisi Camiu'l-Kerim kabilindendir. Cevâmi ul kelim Kabilindendir Bu iki hadis, zahiri ameller için bir ölçüdür. Müslümanın ameli ancak şu iki şartlamak buldur. Bir, amelin sadece Allah rızası için yapılması, ey ihlasla yapılması, o da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 Yani bir kere aslında bu güzel bir söz. Yani bunu dikkate almak gerekir. Bidat, e, Bid'atı hasene ve Bid'atı Seyyie gibi bir ayrıma gitmenin kendisi bid'attır. Böyle bir ayrıma gitmenin kendisi bid'attır. Ve dolayısıyla demin ifade edildiği gibi Kulle bid'atin dalale ve kulle dalâletin finnar. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir.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 Hadisler de bunun delilidir. Yani Aleyhisselatü meselen bütün bid'atler sapıklıktır ama şunlar müstesna dememiştir. Şer'i bakış açısının güzel olmasını gerektirdiği bir takım bid'atler bulunmuş olsaydı ayette ya da hadiste zikredilirdi. Fakat böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla bu durum sözü edilen delillerin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 illa haber veriyor. Ey Allah'a hamd ediyor. Aleyhisselatü Vesselam ee, ee, Allah'ın kitabına davet ediyor. Sünnete davet ediyor. Ondan sonra diyor ve ee, şerrel umuri muhdefâtuhe işlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır deyip bid'ate karşı sakındırıyor. İşte ya da ee, i̇rbad bir seriyenin az önce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 Ashabımın üzerinde bulunduğu yola sarılınız. Ashabımın üzerinde bulunduğu yola sarılınız. Ve hemen akabindeki sözünde aleyhisselatü vesselam devamlı diyor ki Ve iyâkum ve muhdesâtul umur. Sizleri sonradan, sonradan ortaya atılmış sonradan uydurulmuş şeyler konusunda uyarırım, sakındırırım. Sizi bunlardan sakındırırım fakat her bid'at dalalettir çünkü bunların tümü sapıklıktır buyurması da bu kabildendir. dendir. Aisset ve selam, bunu sadece İrbad bin Seriyye'nin rivayet ettiği hadiste değil, Aisset ve selam e, hutbelerinde veya hut efendim konuşmalarına başlamadan önce veya hut nikah e, kıydığı dönemlerde yani nikah, nikah merasimi yapılacağı zaman Aisset ve selam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 Ayşe ve Cellem istisna yapmadı. Selefimiz istisna yapmadı. Kur'an istisna yapmadı. Dolayısıyla istisna yapılmamışsa bizim Ayşe Rav kulle bidatün dalale ifadesini Ayşe Rav Cellem'in bid'atin bidatün dalale, Ey bütün bidatler sapıklıktır lafzını niçin umumilik olmadığını düşünelim ki? Burada kastedilen umumiliktir. Sahabe, tabiîn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 ve içlerinden hiçbirinin bid'at-ı hasene olmadığına açık ve net bir biçimde delalet eden sabit bir delildir. Dolayısıyla selefimizin ashab tabi'in tabi ve selefimizin bu hal üzere olması, bu inanç üzere olması, burada efendime söyleyeyim icma e, olması aynı şekilde bunun bid'at-ı hasene'nin olmadığına açık ve net bir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 benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Kulluha finnar vahide. Hepsi ateştir ancak birisi müstesna. Ey men hiye ya Resulullah Aleyhisselam kimdir bunlar dediklerinde ve ma ana alayhi ve ashabih başka bir rivayette ve hiye cemaa'a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 yapılmamıştır ve olduğuna dair bir tek delil gösteremezsiniz. diyoruz bir açılara. Evet. Eğer bidat-ı haseneye bidat-ı hasenenin varlığını kabul edecek olursak o halde bütün sapık fırkaların bütün sapık fırkaların efendime söyleyeyim eee görüşlerini bidat-ı hasene olarak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 şöyle söyleyebiliriz. Gerçekten bu çok önemli bir konu. Yani birisi derse ki, birisi derse ki hani bidat-ı hasene iddia ediyor ki eklenebilir. O zaman bir başkası da çıkıp diyebilir ki bidat-ı hasene eksiltelim. Ey! Yahu aynı bir tane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 ekulle kulle bid'atin dalale ifadesinde Olduğu gibidir Burada dersi noktalıyorum İnşallah bundan sonraki bölümlerde Yine bid'atçilere Reddiyelerimizi sunmaya devam edeceğiz Ve hadihi vallahu alem Ve sallallahu ala nebine muhammedin Ve ala ali muhammed Subhaneke allahumma bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent ve etubu ileyk Esselamu aleykum ve rahmetullahi Ve bereketuhu